Kovzubillah min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İzzettin bin Abdüsselam'ın cihat Ahkamı ve Fazileti adlı risaleyi ders olarak işleyeceğiz inşallah. İzzettin bin Abdüsselam 577-578 yıllarında Demek'te doğdu söylemekte. Eee İzzettin bin Abdüsselam Tatallar'ın ve Moğol istilasına karşı aktif rol oynadı zamanının sultanına karşı sert söylemlerinin yaptığı çok değerli evli sünnet alimlerinden biri olup her türlü alanda geniş bir ilme ve fazilete nail olmakla birlikte sadece sözleriyle insanları uyarmakla kalmamış hem fiilleriyle ve eylemleriyle de aktif rol oynamıştır. Bu değerli alim hakkında Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi eserinde uzunca bilgilere ulaşabilirsiniz. Biz burada inşallah onun sadece zamanının sultanlarına karşı hakka haykırmaktan korkmadığı hususunda kısaca bir diyalog var. Zamanının Mısır valisine karşı yapmış olduğu bir konuşma var. Onu ben size söyleyeyim inşallah. Bugün Ramazan ayında Mısır valisi Eyüp'ün kalesine ziyarete gider. İzzettin bin Abdüselam sultana bakarak şöyle seslenir. Ey Eyüp! Allah sana derse ki ben sana Mısır'ın mülkiyetini ve saltanatını verdim. Sen ise içkiyi helal ettin derse ne diye cevap verirsin? Sultan öyle bir şey var mı ki benim beldemde? diye ona karşılık verir. İzzettin bin Abdüselam evet falan evde içki ve başka münkeratlar satılıyor. ...başka münker işler yapılıyor, der. Sen ise böyle nimetler içinde dönüp duruyorsun, der. Sultan ise... E, ...Izzettim bin Abdüselam'ın böyle askerlerinin yanında yüksek sesle ona bağırmasından... E, ...pek fazla endişelenmemekle birlikte fazla da sesini çıkartamaz. Çünkü İzzettim bin Abdülselam, halk tarafından çok sevilen bir insandır. Ve şöyle cevap verir sultan. Ey seyyidim bunu ben yapmış diyelim. Benim babamın zamanında olan bir şeydi. Bende de böyle devam ediyor gibisinden. Kendini savunmaya kalkar. İzzetli min da ona e, şu ayette karşılık verir. Zuhruf suresinin 22. ayetiyle ona karşılık verir. Ona der ki sen doğrusu biz atalarımızı bir din üzere bulduk. Elbette onların izinden gideceğiz Diyenlerden misin? Der. Böyle dedikten sonra Sultan askerlerin etrafındaki etbağının içerisinde gayet mahcup bir şekilde hemen emir verir ve orada içki satışının ve münker şeylerin yapılışını kaldırmak için o haneyi yıktırır. İşte imamın bununla alakalı ve Moğol ve Tatar istilasına karşı şihatla alakalı bir sürü aktif rol üstlendiğini tarih kitaplarında muhakkak görürüz. İnşallah biz dersimize buradan başlayalım. İlk önce dersimizin birinci bölümüyle başlayalım inşallah. Çünkü aşağı yukarı kaç bölümden oluşuyor? 51 bölümden oluşuyor resale. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci bölüm Can ve mallarla cihad etmenin farz olması. Allah subhanahu teala şöyle buyurdu. Allah yolunda can ve mallarınızla cihad edin. Tevbe suresi 41. ayet. Yine Allah subhanahu teala Bakara suresinin 216. ayetinde şöyle buyurdu. Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şereflerinde müşrikle, müşriklerle cihad edin. Onlara karşı mallarınızla ve canlarınızla ve dillerinizle cihad edin, mücadele edin buyurmuştur. Yani onlara karşı kartı ve sert cümleler kullanın demiştir. Zekat, yani vergi şu günümüz zamanının söylemiyle vergi dersek verilen şeyin şeref ve onuru ile şeref kazanır. İnsanın en değerli Vergisi canı ve malıdır. Cihatta verilen can ve mallar olduğundan Allah da canını vereni itaatçilerin içinde en şerefli ve en yüce mertebeye yükseltir. Çünkü küfür ehlini ve küfürü yok etmekle dini şerefli kılmış ve müminlerin kanlarını muhafaza etmekle beraber en değerli varlığını vermiştir. İkinci bölüm Cihada Teşvik Etme Allah Subhanahu ve teala Nisa suresinin 84. ayetinde şöyle buyurdu. Artık Allah yolunda cihad et. Sen kendinden başkası ile sorumlu tutulmazsın. Müminleri de teşvik et. Umulur ki Allah kafirlerin güçlerini kırar. Allah'ın gücü daha çetin ve cezası daha şiddetlidir. Yine Enfal suresinin 65. ayetinde Ey Allah Resulü müminleri savaşa teşvik et. der. Kim Allah yolunda savaşır ve buna teşvik ederse Kendisi bil fiil cihat ettiğinden ve cihadın oluşuna sebep olduğundan en güzel işe girişmiş ve en güzel şeye sebep olmuştur. Cihada teşvik etmek, iman etmekten sonra en faziletli olan maruf şeyi emretmektir. Sözü ile cihada sebebiyet verene bu mükafat uygun görülüyor ise acaba hem sözü hem fiili ile buna sebebiyet verip askerler içinde asker olup cihada bil fiil gelene hangi mükafat verilir? Bölüm 3 Cihadın Fazileti Allah subhanahu aleyhi teala Nisa suresinin 74. ayetinde şöyle buyurdu. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona ileride büyük mükafat vereceğiz. Yine Allah subhanahu aleyhi teala Nisa suresinin 95 ve 96. ayetinde şöyle buyurdu. Allah mücahitleri oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Kendinden dereceler Bağışlama ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Said radıyallahu anh'dan rivayet ettiği hadiste şöyle buyurdu. Kim ki Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed Aleyhisselamı Allah'ın elçisi kabul ederse ona, ona cennet vacip olur. Bu söz Ebu Said'in çok hoşuna gider, Hazreti Peygamber'den tekrarlamasını rica eder ve Peygamber aleyhissalatü vesselam tekrar eder ve akabinde şöyle buyurur. Başka şey var ki Allah ondan dolayı kulu 100 derece cennetle yüceltir. Her iki derece arası da yer ve gök aralığı kadardır. Ebu Said, Ya Resulallah o nedir der. Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verir. Allah yolunda cihat, Allah yolunda cihat, Allah yolunda cihat. Yine başka bir hadiste Resulü aleyhissalatü vesselam Allah mücahitler için cennette 100 derece hazırlamış her 2 derece arası yer ve gök arası kadardır. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah yolunda cihad eden kişi cihattan dönene kadar devamlı oruç tutan namaz kılan Allah'ın aitlerine boyun eğen kişi mesabesindedir. Yine Resulü aleyhissalatü vesselama en faziletli amel nedir ya Resulallah diye sorulur. O şöyle cevap verir. Allah'a ve Resulüne iman etmektir. Sonra hangisi diye sorulur? Allah yolunda cihattır demiştir. Sonra hangisi denmiş? Hayırlı hac yapmaktır demiştir. Bu, bu yukarıda okuduğum hadis-i şerefler buhari ve Müslim'de geçip sahih hadisler olmakla birlikte Allah'ın cihadı çok faziletli ve imandan hemen sonra ikinci, ikinci derecede kılması kendisinde acil maslahat, fikir özgürlüğü, ganimet gibi ve sonra oluşacak menfaatlerden ötürüdür. Bölüm 4 Allah yolunda cih cihada çıkmanın fazileti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah kendisi için cihada çıkana kefil olmuş ve şöyle demiştir. Sırf benim yolumda cihat etmek, bana iman, elçilerimi tasdik için cihat ediyor olmasından dolayı onu şehit olursa cennete koyar ya da çıktığı meskenine geri döndürünceye kadar ona bolca ecir ve mükafat verme konusunda kefil olurum. Allah Azze ve Celle kutsi hadiste şöyle buyurdu. Kullarımdan kim benim yolumda cihat ve rızamı kazanmak için yola çıkarsa onu geri döndürünce ecir ve ganimetler vereceğime eğer, eğer ruhunu, ruhunu kabz edersem onu bağışlayıp ona şefkatli davranacağıma kefil oldum. Allah subhanahu ve teala geri dönmesine, rızasına, mazhar olacağına, bağışlayacağına kefil olduğu kişi ancak Allah'ın rızası ve dinine yardım için Allah yolunda cihat eden kişidir. Allah sadece kendi rızasının kazanılması için yapılan amelleri kabul eder. 5. Bölüm Allah yolunda nafakanın yani infağın fazileti. Allah subhanahu aleyhi şöyle buyurdu. Allah yolunda mallarını harcanların örneği yedi başak bitiren bir dağne gibidir. Ki her başakta yüz tane vardır. Bakara suresi 261. ayet. Bir adam Resulü aleyhissalatü vesselama en hayırlı amel nedir ya Rasulullah?" diye sorar. Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verir. Allah yolunda malı ve canı ile cihat eden mümin, Sonra bir boş vadide ibadet eden adamdır. Bu hadisin şerhinde Hafız İbn Hacer Askalani Fethül Bari kitabında şöyle der. Bu, uzlet cihada çıkamayan ve kendisini korumak amaçlı olan kişiye müstehab olur. İmam Nevevi Şerül Müslim kitabında bu hadisin şerhinde şöyle der. Bu hadiste uzleti ihtilattan daha fazletli görenler için delil vardır. Bu konuda meşhur ihtilaf Vardır. Şafi mezhebi alimleri ve diğer alimlerin çoğu fitne olmayacaksa ihtilat uzletten daha üstündür. Bazıları uzletin daha faziletli olduğunu söyler. Cumhur şöyle cevap verir. Bu hadisteki, bu hadisteki uzlet fitne ve karışıklık dönemine hamledilir. Yani fitne ve karışıklık, karışıklık döneminde insanların uzat uzlet etmesi daha hayırlıdır demek istiyorum. Allah yolunda nafaka vermenin yani infak etmenin şerefli bir uğraş olmasının nedeni imandan sonra en hayırlı amele vesile olmasından kaynaklanıyor. Eğer cihada vesile olmanın iyiliği 700 sevap ise acaba Allah yolunda bir fiil cihat etmenin iyiliği ne kadar olur? 6. Bölüm Allah'tan medet umarak ondan yardım talep etmek. Allah subhanahu ve teala Enfal suresi 9. ayetinde şöyle buyurdu. Hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben peş peşe gelen bir melekle size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu. Resulullah Aleyhisselam Bedir gününü şöyle söyle Bedir gününde şöyle söylediği rivayet edilir. Ey Allah'ım bana verdiğin sözü acele yerine getirmeni istiyorum. Bölüm 7. Düşmanı görüp şerrinden korkan adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir topluluğu görüp şerrinden korksa şöyle derdi. Ey Allah'ım bunların şerrinden sana sığınırım. Seni onlarla baş başa bırakıyorum. Bölüm 8 Cihatta Allah'ı zikretmek. Allah Subhanahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Ey iman edenler kafir olan herhangi bir topluluğa rastladığınızda dimdik durun ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Enfal Suresi 45. Ayet Bölüm 9 Mücahidin can ve malını Allah için satması Tevbe suresi 111. ayetinde Allah subhanahu Teala şöyle buyurdu. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar. Öldürürler ve ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah'ın üzerine bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kazançtır. Bölüm 10 Allah'a verilen biatı yerine getirmek Allah subhanahu aleyhi ve Fetih Suresi 10. ayetinde şöyle buyurdu. Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Kim Allah'a verdiği ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdini, ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Bölüm 11 Allah'ın rızasına müstahak olmaya neden olan biat. Allah subhanahu teala Fetih suresi 18. ayetinde Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Bu biatın ne olduğu hakkında itilaf edilmiştir. Kaçmayacaklarına dair biat ettiklerini söyleyen olduğu gibi, ölüm üzerine biat ettikleri de söylenmiştir. Bölüm 12 Allah yolunda maruz kalınan toz, dumanın fazileti. Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah korkusundan ağlayan kişinin cehenneme girme olasılığı, sütun bir daha, Sütün bir daha memeye girmesi gibi imkansızdır. Allah yolunda maruz kalınan toz ve cehennem dumanı kişide asla toplanmaz. Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Allah yolunda ayakları tozlanmış kişiye ateş dokunsun diye tozlanmadı. Toz ve duman mükafatı ateş azabına karşı kalkan görevini görür. Acaba savaşta kafirlerle malını ve canını feda eden kişinin mükafatı nasıl olur? Bölüm 13 Allah yolunda... Önden gidip gözetici olmanın fazileti. Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah yolunda gözetleyicilik cihadın bir nevidir. Yani ribat. Sevabı da menfaatinin faydasının uzunluğunun kısalığının miktarına göre olur. Gözetleyicinin yani ribat nöbetçinin Müslümanlara menfaati inkar edilemez. Bölüm 14 Allah yolunda atıcılığın faydası. Allah subhanahu aleyhi ve Teala Enfal suresi 60. ayetinde şöyle buyurdu. Onlara yani düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve kendi düşmanınızı korkutursunuz. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu ayeti okuduktan sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki kuvvet atma işidir. Yani ayette geçen gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlamaktan maksat Ok veya benzeri şeyleri ve buna benzer aletleri yapmaktır. Başka bir hadiste şöyle buyurdu: Allah Subhanehu ve Teala, Allah yolunda ok atan düşmana ulaşsın, ulaşmasın kişinin sevabı bir köle azat etme sevabı gibidir. Atıcılık işlevinin şerefli ve onurlu olması menfaatinin yaygın olmasından kaynaklanıyor. Çünkü uzak olan, yakın olan, kalede olan Düz sahrada olan, vadide olan, tepede olan herkesin atıcılıkla savaş, savaşabilme olasılığı vardır. Ve genelde atıcılar yara da almazlar. Bu gibi bu gibi durumlarda kılıç ve mızraklarla savaşmak da mümkün değildir. Bundan dolayı Resulullah Aleyhissalatu vesselam atıcılığın öğrenilmesini teşvik etmiştir. Bölüm 15. Allah yolunda uykusuz kalmanın fazileti. Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah korkusunda ağlayan göze ve Allah yolunda uykusuz kalan göze ateş haram kılınmıştır. Allah yolunda uykusuz kalan Allah'a itaat ederek düşmanın korkması için harekete geçip uykudaki amacını terk eder ve bundan dolayı göze ateşe haram kılınır. 16. Bölüm Allah yolunda bir inkarcıyı öldürmenin fazileti. Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Asla kafir ve onu öldüren kişi ateşte bir arada bulunmaz. Allah kafiri ve onu öldüren mümini cehennemde toplamaz. Bunun nedeni müminin o kafirin küfrüne karşı çıkıp yeryüzünde silip atmasıdır. Kafiri öldürürken kendisini tehlikeye atıp atmaması arasında fark yoktur. Uzak bir yerden hiç tehlikeye girmeden ok atıp kafiri öldürse dahi ateşte öldürdüğü kafirle beraber olmaz. Ancak kendini tehlikeye atanın eczi daha büyüktür. Çünkü mükafat sıkıntıya göredir. Bölüm 17 Allah yolunda oruç tutmanın fazileti Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim ki Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah onu 70 yıllık mesafesince ateşten uzaklaştırır. Oruç, cihatta sadece oruç tutup kuvvetine tesir etmeyen ve düşmana karşı mukavemetten güçsüzleşmeyen kişi için meşrudur. Bölüm 18 savaşlık Sıkıntısının Fazileti Allah Subhanahu Teala ve Tevbe Suresi 120 ve 121. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Medine ve halkına ve onun çevresinde bulunan bedevi Araplara Allah'ın Resulünden geri kalma ve onu canından evvel kendi canlarını düşünmeleri yakışmaz. İşte onların Allah yolunda bir susuzluğa, bir yorgunluğa ve bir açlığa düşer olmaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları ancak bunların karşılığında kendilerine salih bir amel yazılması içindir. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. Allah onların yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlandırmak için küçük büyük yaptıkları her masraf, geçtikleri her vadi mutlaka onların lehine yazılır. Allah kendi yolunda maruz kaldığı meşakkatlere karşı mücahide büyük bir ecir bahşetmiştir. Çünkü sevap meşakkat miktarıncadır. Hadisi i Kutsi'de Yüce Allah'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Benim gözüm benden dolayı sıkıntılara maruz kalan kimse üzerindedir. Bölüm 19 Devlet Başkanının Mücahitlere Vasiyeti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birine ordu ve seriye komutanı tayin edince ona özel olarak Allah'tan korkmasını söyler, kendisiyle beraber olan Müslümanlara da hayrı vasiyet eder ve sonra şöyle derdi, Allah'ın ismiyle Allah yolunda cihad edin, Allah'ı inkar edenlere karşı savaşın ama haddi aşmayın, sözleşmelerinizi bozmayın, işkence etmeyin, çocukları öldürmeyin. Mücahitlere vasiyet onlara nasihattır. Bu vasiyet emri mağruf ve Neyhan-ı Münker kabilindendir. Bölüm 20 Mücahitleri savaş araçlarıyla donatmanın fazileti Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Allah yolunda cihat eden kişi ve bu kişileri donatan kişileri savaşa katılmış gibi olmalarıyla birlikte kim Allah yolunda cihat eden mücahidin yerine ailesine güzel şekilde bakarsa o da savaşa katılmış gibidir buyurdu. Mücahitlere, mücahitleri donatmak, ailesine bakmak, Allahu Teala'nın şu sözünün altına girer. Maide 2'de e, iyilik ve kötülüklerden sakınma üzerine yardımlaşın. Cihad hayırlı işlerin en hayırlısıdır. Onda yardımlaşma en iyi yardımlaşmadır. Bölüm 21. Cihatta ihlaslı olmanın fazileti. Resulü aleyhissalatü vesselam, Güç gösterisi için, kibirlilik için, rüya için savaşanlardan hangisi Allah yolunda savaşmış olur diye Resulullah'a sorulur. O şöyle cevap verir. Kim ki ilahi kelimetullahı yüceltmek için savaşırsa o Allah yolunda cihat etmiş olur. Zikredilen faziletler sadece kelimetullahı yüce kılmak için cihada edene vardır. Kelimetullah la ilahe illallah'tır. Allah sadece kendirizası için yapılan amelleri kabul eder. Bölüm 22 Perşembe günü cihada çıkmanın fazileti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Perşembe günü dışında cihada çıkması az görülürdü. Mücahidin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittibaen sefere Perşembe günü çıkması gerekir. Ameller Perşembe günü Allah'a arz olunacağından dolayı Allah'a filan kişinin Allah yolunda rızasını kazanmak için cihada çıktığı söylenir. Bölüm 23 Devlet Başkanı'nın savaşa katılması Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu nefsim elinde olan zaten yemin ederim ki müminlere sıkıntı vermeyeceğini bilsem asla Allah yolunda cihat eden seriyeden geri durmazdım ancak bende bolluk deve ve at gibi yok ki onları bindireyim onlarda da yok ki bana tabi olsunlar ben savaşa çıkıp onları geride kalması onları mutsuz ediyorum bu Resulullah aleyhissalatü vesselamın asabı ve etbağına olan şefkatinden dolayıdır ki onların sıkıntı çekmemesi için her seriye çıkmamıştır. Çıkmadığı zaman onların binecekleri bir şeyin olmadığını gerekçe göstererek özrünü beyan etmiş ama binekleri olunca Peygamber aleyhissalatü vesselam savaştan asla geri durmamıştı. Müslümanlara başkan olan her imamın elçilerin seyidi ve Resulullah aleyhissalatü vesselam peygamberlerinin sonucu olan bu peygambere, müminlere muammal etmesi gerekir. 24. Bölüm Sabah vakti, akşam vakti ve e, sürekli nöbet tutmanın fazileti. Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah yolunda bir sabah veya bir akşam vakti cihat etmek dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. A Allah yolunda tek gün ribat yapmak dünya ve üzerindekilerinden daha hayırlıdır. Tek bir sabah vakti veya akşam vakti cihat etmenin Dünya ve içindekilerden daha hayırlı olduğuna göre bir iki ay veya bir iki sene devamlı cihat edenin hayrı ne kadar olur? 25. Bölüm Allah yolunda yara almanın fazileti Resulü ve vesselam şöyle buyurdu. Allah yolunda yaralanan hiçbir mümin yok ki Allah kendi yolunda cihat edeni daha iyi bilir. İlla kıyamette yarası kanar şekilde gelir. Rengi kan rengi ama kokusu mis kokusu gibi olur yara alanın kıyamet günü bu vasıfta gelmesinin amacı sırf Allah'ın onun diğerlerine tak taftil etmesi ve Allah yolunda canını feda ederek cihatta yara aldığını Allah vurgulasın diyedir. 26. bölüm Allah yolunda galip gelmenin fazileti. Allah subhanahu teala Nisa suresi 74. ayetinde kim Allah yolunun yolunda öldürülür veya galip gelirse biz ona ileride büyük mükafat vereceğiz. Allah'tan gelene itaat ederek Allah'ın düşmanlarını öldürdüğü için ve Allah'ın dostlarından kafirlerin şerini def ettiği için Allah cihatta galip gelenlerin ecelini büyük vermiştir. Bölüm 27 Allah yolunda öldürülenin fazileti Allah subhanahu teala Ali İmran suresi 169 ve 170'te Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü sanmayın bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir haldedirler. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah yolunda öldürülenlerin ruhları, arşa bağlı, kandilleri olan ve cennette diledikleri yere uçan yeşil kuşların karnındadır. Şehitler Allah için canlarını feda ettiklerinden Allah onlara kendi normal hayatlarına göre daha iyi bir hayat vermiş, kendisine komşu yapmıştır. Dünyadaki gezme emareleri bittiğinde arşın altında geceler cennette diledikleri yere giderler. Bölüm 28 Devlet Başkanının Mücahitlere Yumuşak Davranması Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Allah'ım! Ümmetimin bir işinde kim amir olup onlara yumuşak davranırsa sen de ona karşı yumuşak davran. Kim ki onlara karşı katı davranırsa sen de ona karşı katı davran. Cihat veya başka bir işte müminlere amir olan şahsın, müminlere güçlerinin yetmeyeceği, kendilerini sıkıntıya sokacağı şeyleri teklif etmemesi gerekir. Ayrıca bazılarını savaşa zorlayıp bazılarına istirahat vermesin, bilakis aralarında nöbetleşe yaptırsın. Yani bazılarını savaştırıp bazılarını istirahat ettirsin, sonra istirahat edenleri savaştırsın, savaşanlar da istirahat etsin. Fakat önemli bir olayda tüm savaşçıları toplayıp cihat etmelerini sağlasın. 29. bölüm Kafirler aleyhine sonuçlanan olaylarda tekbir getirmek. Resulü aleyhisselam, vesselam Hayber ehli üzerinde hakimiyet sağlayınca ve Hayber ehli diyarlarından çıkınca şöyle der. Allahu Ekber. Hayber harap oldu. Biz kafir bir kamin sahasına girdiğimizde ikaz edilen kamin sabahı ne kötü olur. Allah büyüklüğünü anmak Allah'ın büyüklüğünü anmak yani Allahu Ekber demek onu tazim etmeye ve Allah'a uygun olmayan şirk, eş ve çocuk gibi şeyleri Allah'a nispet eden kafirleri öldürmeye teşvik eder. Nasıl ki Hristiyanlar da Mesih inancında Allah'a uygun olmayan şeyler nispet ederler. Bölüm 30 Savaş Vakti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam savaşın erken vaktinde savaşa çıkmadığı zaman savaşı güneşin zevaline, rüzgarın esmesine, ve yardımın inme vaktine yani namaz vaktine ertelerdi. Gündüzün ilk vaktinde savaşmak serin bir zaman kontrasyon vaktiyle savaş kayesini yerine getirmek için uzun bir zaman olduğundan daha iyidir. Ama bu vakitte çıkılmazsa zevalden sonra çıkılır. Çünkü sema kapıları açık vakitte geniş olmuş olur. 31. Bölüm Atışa başlama anı Resulullah Aleyhisselam Vesselam şöyle buyurdu. Onları kendinize yaklaştırdıktan sonra ok yağmuruna tutun. Size hücum edip izdiham olmayana kadar kılıçlarınızı çekmeyiniz. Kafirler uzak olduklarında kılıçları çekmenin faydası olmayacağından kılıçlar çekilmez. Bilakis birbirlerine yaklaşana kadar çok ok atılır. Yaklaşıldıktan sonra kılıçlar çekilir. Bölüm 32 İslamı kafirlere son defa arz etmek Allah Subhanahu Taala Süleyman Aleyhisselam'dan hikaye ederek şöyle buyurdu. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana baş kaldırmayın. Teslimiyet gösterip bana gelin diye yazmaktadır. Neml Suresi 30 ve 31. ayet. Ali İmran 20. ayette de ehli kitaba ve müminlere şöyle de: Siz de Allah'a teslim oldunuz mu? Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hirakla Roma Roma kralına şöyle yazmıştır: Müslüman ol ki sağlam kalasın. Müslüman ol ki Allah celle Celalü iki defa ecrinı versin. İslamı kafirlere arz etmek, onların küfürden imana kaymalarına, zulüm sebeplerinden rızvan yani razı olunma sebeplerine vesile olabileceğinden kafirlere yapılmış bir ihsandır. Bölüm 33. Harp ehlini yani kafirleri korkutmak ve ürkütmek Allah subhane teala nem suresi 37. ayetinde Ey elçi onlara dön İyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir onları muhakkak surette hor ve hakir halde oradan çıkarırız bu ürkütmek ve korkutmak peygamberlerin adeti akıl sahiplerinin yaptığı şeydir önce ince zarif ve rica ile İslam'a çağrılır eğer peygamberi aldatmaya çalışırlarsa, gönderdiği hediyelerle dalga geçerlerse onlara ağır sözler sarf eder ve şöyle der. Kendilerine karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette hor ve hakir halde oradan çıkarırız. Bölüm 34 Kafirleri korkutmak için savaşa hazırlanmak Allah Subhanahu ve Teala Enfal Suresi 60. ayetinde Onlara karşı gü gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını ve sizin düşmanınızı korkutursunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Nasiyelerinden bağlanan yani devamlı savaşa hazır olan at kıyamete kadar hayır saçar. Hayrı ahirette sevap ve dünya dünyada ise ganimettir. Düşman senin uyanık ve savaşa hazır olduğunu bilirse senden korkar ve ümidi kesilir. Bölüm 35. Savaşa çıkıp can ve malları feda etmek. Tevbe suresi 41. ayet-i kerimesinde Allah Subhanahu Teala şöyle buyurdu. Ey müminler, gerek hafif gerek ağır olarak savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Gene Tevbe suresi 39. ayetinde eğer savaşa çıkmazsanız Allah sizi pek elem verici bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Siz savaşa çıkmamakla ona hiçbir zarar veremezsiniz. Canı ve malı feda etmenin en güzel şekli celal ve ikram sahibi olan Allah'a itaati için olmasıdır. Allah'a itaatin en faziletlisi Allah yolunda cihattır. Çünkü kendisinde acil ganimet İslam'ın yayılmasındaki engellerin kalkması gibi ve sonra ahirette olacak faydalar vardır. Bölüm 36. kafirlere karşı katı ve sert davranmak. Allah Subhanehu Teala Fetih Suresi 29. ayet-i Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetindirler, şiddetlidirler. Yine Allah Subhanehu ve Teala Tevbe suresi, 120, e, Tevbe suresi 123. ayetinde kafirlere ve münafıklara karşı cihat et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar savaş anında sizde bir sertlik buyursunlar. Kafirlere karşı yapılan sert ve katılık günahkar olan müminlere göre daha şiddetli olması gerekir. Çünkü katılık günah nispetincedir. En büyük günah kafirlerin günahıdır. Bölüm 37 Savaşta müşavere ve Allah'a tevekkül Allah Subhanahu ve teala şöyle buyurdu. İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ali İmran 159 Yani Allah'a tevekkül et müşavereye değil. Açık racı olan güzel bir şeyin yapılmasında açık ve racih olan mefsedeti terk etmekle müşavereye gerek yoktur. Ama hangi tarafa meyli olduğu belli olmayan konularda müşavereye başvurulur. Allah doğruluğu sırf birine vermediğinden dolayı müşavere meşru olmuştur. Doğru bazılarına açık bazılarına gizlidir. İmam Şafii'ye ilmin hepsi nerededir diye sorulur. Şöyle cevap verir. Alemin hepsindedir. Yani kullarına dağıtmış birinde toplamamıştır. Nefislerin hoşnut Kalplerinin yakın olmasına vesile olduğunda olduğundan alemlerin Rabbi elçilerin önderlerine şöyle buyurur. Onları affet, bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış. Ali İmran 159 Müminlerin işlerine emir olan yani amir olan kişinin meşveret konusunda elçilerin önde olanı olanını Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyarak her tasarrufta işin erbabına danışması gerekir. Her ilimde en iyi kişileri düşüklerine tercih ederek sadece işin erbabına danışır. Bölüm 38 Müminlerin müminleri kafirlerin ellerinden kurtarmak için savaşmak. Allah subhanahu aleyhi Nisa suresi 75. ayetinde şöyle buyurdu. Size ne oldu da Allah yolunda mustazav olan erkek kadın ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Esir alınmış Müslümanları Kafirlerin elinden kurtarmak en faziletli ibadetlerdendir. Bazı alimler şöyle demişlerdir. Kafirler tek bir mümini dahi esir alırlarsa hepimize onu kurtarana kadar veya kafirleri yok edene kadar savaşmak vaciptir. Eğer birçok Müslüman esir alınırsa durum nasıl olur? Bölüm 39 Savaşta sebat etmek Allah subhanahu teala Enfal suresi 45. ayetinde Şöyle buyurdu. Herhangi bir toplulukla karşılaştığınızda karşılaştığınız zaman sebat edin. Yine Enfal suresi 15. ayetinde. Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönmeyin. Yine Saf suresi 4. ayetinde. Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Savaşta sebat, galibet ve zaferin vesilesi. Kafirlerin kalplerini kırıcı, ümitlerini yok edicidir. Bölüm 40 Kafirlerin sinirlenmeleri için çaba sarf etmek. Allah Subhanahu Aleyhi Tevbe Suresi 5. ayetinde şöyle buyurdu. Haram aylar çıkınca müşrikleri savaşta bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, hapsedin. Her gözetleme yerinde oturup tuzak kurmak için bekleyin. Bölüm 41 Savaşın keyfiyi, Allah Subhanahu wa Taala enfal Suresi 12. ayetinde vurun boyunlarına, vurun onların bütün parmaklarına buyurmuştur. Yine Allah Subhanahu wa Taala Muhammed Suresi 4. ayetin kelimesinde savaşta kafirlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun demiştir. Allah kullarına düşmanla nasıl savaşacağını öğretti, onlara boyunlarından vurmasını emretti. Çünkü boyunlarından vurmak Afetlerini kökten yok eder. Ayrıca parmaklarını kesmelerini emretti. Çünkü parmaklarını kesmek onları savaşmaktan alıkoyar. Bölüm 42 Kafirlerin ağaçlarını kesmek ve diyarlarını harap etmek. Allah subhanahu Teala ve sellem suresi 5. ayetinde şöyle buyurdu. Hurma ağaçlarından herhangi birini kesmeniz veya olduğu gibi bırakmanız hep Allah'ın izniyledir." Ve onun yolundan çıkanları rezil etmesi içindir. Yine Allah subhanahu aleyhi ve Teala haşi suresi 2. ayetinde Allah yüreklerine öyle korku düşürdü ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam beni nadır kabilesinin hurmalıklarını kesmiş ve yakmıştır. Bölüm 43 Savaşta maruz kalacağımız şeylere karşı cesur olmak. Allah subhanahu wa ta'ala Ali İmran suresi 146. ayetinde şöyle buyurdu. Nice peygamberler var ki beraberinde birçok Allah elleri bulunduğu halde savaşlar da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler. Boyun eğmediler. Yine Ali İmran suresinin 139. ayetinde gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın buyurmuştur. Allah'a itaatte ve Allah'ın düşmanlarıyla cihatta bize isabet edecek şeylere karşı cesurca davranmamız, dinimize sımsıkı bağlanmamızı ifade eder ve düşmanlarımızın korkuya kapılmasını sağlar. Bölüm 44 Kafirleri arzulamada ciddi ve samimi olmak Allah subhanahu wa Nisa suresi 104. ayetinde Düşman topluluğunu takip etmede gevşeklik etmeyin buyurmuştur. Yine Allah subhanahu wa Ali İmran suresi 172. ayetinde buy yani, Özellikle bunların işlerinden iyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır bölüm 45savaşta iç çekişmeden sakınmak Allahu Teala şöyle buyurdu birbirinizle birbirinizle çekişmeyin sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider Bir de sabredin Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir Enfal 46 buyurmuştur. Bölüm 46 Yardım, galibiyet ve sabır konusunda dua etmek. Allah Subhanu Teala Bakara Suresi 250. ayetinde Talut ve arkadaşları Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında Ey Rabbimiz yüreğimizi sabırla doldur. Bize direnme gücü ve kafir kavme karşı bize yardım et dediler. Yine Allah Subhanu Teala Ali İmran Suresi 159. ayetinde kararını verdiğin zaman da artık artık Allah'a dayanıp güven buyurmuştur. Yardım dileme, muzaffer gelme konusunda dua etmek ve işi Allah'a havale etmek Allah'ın Allah'ın bu sözüyle amet etmektir. Bölüm 47 Sabırlaşma ve Kenetlenme. Allah Subhanehu Teala Ali İmran Suresi 200. ayetinde Ey iman edenler sabredin. Düşman karşısında sebat gösterin, cihat için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'tan korkun ki başarıya eleşebilesiniz.'' buyurmuştur. Yine Allah subhanahu teala Bakara suresi 177. ayetinde ''Müminler o kimseler ki sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabrederler.'' Bölüm 48 Ateşkesi talep etmemek Allah subhanahu teala Muhammed suresi 35. ayetinde şöyle buyurdu. ''Üstün durumdayken, Gevşeip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Bölüm 49. İslam'ın faydasına olan sulha icabet etmek. Enfal suresi 61. ayetinde Allah Sübhanu Teala şöyle buyurdu. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Bölüm 50. İhanet edeceklerinden endişe edilince anlaşmayı bozmak. Allah Sübhanu Teala Enfal suresi 58. ayetinde şöyle buyurdu. Anlaşma yaptığın bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan sen de onlarla yaptığın ahdi aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Bölüm 51 Anlaşmayı bozanları çok sıkıntıya sokmak. Allah subhanahu teala Enfal suresi 57. ayetinde Eğer savaşta onları yakalarsan ibret almaları için onlar ile onlara vereceğin ceza ile Arkalarında bulunan kimseleri de paniğe sok ve dağıt. Bölüm 52 Minnet, fidye, tam hakimet kurana kadar köleliği geciktirme şıklarından en uygununu yapmak. Allah subhanahu aleyhi ve Teala, Muhammed suresi 4. ayetinde şöyle buyurdu. Savaşta kafirlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın. Esir edinin. Savaş sonra er savaş Sona erince de artık ya karşılıksız veya fide karşılığı salıverin. En büyük azimet esir edinmeyi iyice vurup sindirdikten sonra bırakmaktır. Bağı sıkıca bağlayın. Yani esir edinin emrinden amaç bu emir ki şu ayette buyurulur. Savaş sonunda artık ya karşılıksız veya fide karşılığı salıverin. İhtiyatlı olması gereken her şeyde ihtiyata inşaat etmektir. Bağı sıkıca bağlayın yani esir edinin. Emrinden amaç bu emir ki şu ayette buyulur demiştik. Savaş sonunda artık ya karşılıksız veya fide karşılığı salıverin. İşte bunun ardından ayeti keremin devamında geçen boyun ve parmaklara vurmanın hikmeti, boyuna vurmanın hikmeti onları yok edici olduğundan parmakları kesmenin hikmeti ise Onları savaştan alıkoymaya neden olduğundan tercih edilir. Bu iki yerin dışındaki ağzaları vurmak bu işlevi görmez. Kafirleri ikiye ayırmak daha güzel. Ama az mümkün olan bir şeydir. Çünkü ikiye ayırma olasılığı boyun vurma olasılığından daha düşüktür. Savaşta sebat etmek, onlarla savaşta zikredilen sebepleri çok kullanmak, kafirlerin küfüründen aşırı korkmasına sebep olur ve ayrıca kendisine dini izzetli kılmak, müminleri muzaffer edip kalplerine şifa bulması vardır. Ağaçların kesilmesi, diyarlarının harap edilmesinde ise onlar için zelillik ve kalplerinin kırılması vardır. Musibet ve belalar kalpleri zayıflatıp ruhları incitir. Bundan dolayı Allah şöyle buyurdu. Bunlar Allah'ın fasıkları yani yoldan çıkanlar bunları rezil etmesi içindir. Haşr suresi 5. ayet. Kafirlerle karşılaşmayı arzulamada ciddi ve samimi olmak onlara müminlerin güçlü olduğunu ilham ettirir ve onların cesaretlerin kırılmasına sebep olur. Nizadan sakınmasının faydası kafirlerle savaşmada ve hilelerini yok etmede görüş birliği olursa hedefe ulaşmak kolay olur. Ama Müslümanlar nizana nizalaşırsa yani aralarında kavga ederlerse tam aksi olur. Yardım, kalibet ve sabır doğasında ise yaratana, havale etmek vardır. Allah subhanahu ve teala'nın emri de bu istikamette şöyledir. Allah'a tevekkül et. Hu suresi 123. ayet. Kim Allah'a güvenip ona sırt dayarsa o ona yeterlidir. Talak suresi 3. ayet. Ateşkese Müslümanların davet etmesi İslam'a zarar ve zerliktir. Bu sadece zaruret halinde ve müminlerin güçlerinin yetmediği durumlarda olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hendek Kazvesinde Medine meyvelerinin üçte biri karşılığı sulh yani barış yapmayı istemesi gibi. Kuduz köpeğe müptela olmuş kişinin köpeğin şerrinden korunması için köpeği ekmekle meşgul etmesinde bir sakınca yoktur. Delikanlı gençten dün şecaat tecrübesi görülmüşse Bugün firarında ayıp ve ar yoktur. Hıyanetinden korkulan kişiyi, hıyanetinden korkulan kişiye karşı ahdi bozmak ise korkunun çift taraflı olmasını sağlar ve biz korku içindeyken onların emin hayat sürmemelerine sebep olur. Anlaşmayı bozduklarından dolayı onları korkutup dağıtmanın amacı ise onları esir almak, öldürmek, sıkıştırmak, köleleştirmek. Mallarını almak, kadın ve çocuklarını tusa et etmektir. Başka insanların da beldelerinden korkup kaçmaları için kafirlerin başına gelenlerin dışındakilerin de başkalarına başlarına gelebilecek korkusu vermeyiz. Allah subhanahu aleyhi ve bu okuduğum kitaptaki ee, dil suçmelerimden dolayı beni affetsin, siz de beni affedin. Allah subhanahu aleyhi okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi nasip etsin. Allah subhanahu aleyhi kendi yolunda hidayet üzere müttakillerden bizlere etsin. İmanla ölmeyi bizlere nasip etsin. Tevhid ehli olup tevhidi en güzel şekilde yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.